Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina ve, ala ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Hayatındaki olayların Hayatındaki olayların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 Uhud'da ise böyle olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm tehlikesi atlattı. Amcası şehit edildi. 70 sahabi şehit edildi. 250'den fazla sahabi sediyelik hale geldi. Yara bere içerisinde kaldılar. Çok büyük bir zayiat oldu Uhud'da. Şimdi diyoruz ki biz Bedir'deki zafer Uhud'da da devam etseydi en azından Mekke'nin fethi Beş yıl sonra gerçekleşemezdi. Mekke eğer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden, Sekiz sene sonra, Fethedilip, Şirk tamamen tarihe gömüldüyse, Bu Uhud sayesinde oldu. Uhudtaki, Hezimet sayesinde oldu. Dolayısıyla, Bugün, İslamiyet nimetinden dolayı, Anlı dik duran, Ve İslam'la şeref duyan bir ümmet isek biz,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 de kalanlarıma haber ver benim mutlu olduğumu. Mesaj gönderiyor ailesine. yani iyiyiz biz buralarda bir sakınca yok diye. İşte Allah yolunda öldürülenlere sakın ölürler demeyin. Alemran suresindeki ayet bunun üzerine indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor.